bazı ödört genel geneli yani ilgilerinden bunları içeri içermediğini sormak istiyorum mesela Tebbi suresi sadece peygamberin amcası Ebu Leheb için mi geçerlidir yani biz Tebbi suresini okurken sadece Ebu Leheb'e mi lanet edeceğiz yoksa onun gibi tüm kabirlere mi ya da Kur'an'da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben söylenen ayetlerin muhatabı sadece peygamber midir Yoksa peygambere söylenen şeyler bizler içinde geçerli midir diye soruyorlar hocam. Evet. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillahi emma ba'd. Şimdi sorunu duydunuz arkadaşlar. Soru e, hitap Kur'an-ı Kerim'de geldiğinde e, ister peygamber olsun, ister bazı e'immetil kufur, Furan olsun, e, Ebu Lehab olsun, Ebi Cehil olsun, kimiyle ilgili hitap gelmişse bu e, o şahısa maksustur yoksa e, şeye maksustur e, e, cenellemedir tabi muhakkak ki Allah Subhanahu ve teala her hitapta Resulullah'ı ya yuhan nebi derse ceneldir çünkü nebi bunun da ölçüsü nedir ve lekad kâne lekum fi resulillâhi üsvetun hasene sizin için Resulullah'ta güzel en güzel örnek var. Üsvetun hasene sizin için örnektir Resulullah. O zaman bütün hitaplar genelde, genelde Resulullah'a emir gelmişse bütün Müslümanları e, hitap ediyor. Bir de Resulullah'ın hanımlarına mesela başınızı örtün. Ya eyyühen nebi diyor kul azwajika, zevcelerine, hanımlarını şöyle başlarını örtser. Bu anlamı gelir bütün Müslümanlar çünkü örnek buysa bütünümüz örneğe uymakla mükellefiz. Onun için bütün emirler Rasulullah'a gelmişse, bütün em salih emeller her kimle muhatap olmuşsa, diğer peygamberlere de ayetlere de muhatap olmuşsa bizi bizim için de geçerlidir. Eğer biz, o, o, o tevhid ilgisin tevhidten ilgiliyse, ise bütün Hazret Adem'den Resulullah'a kadar aynendir, tevhid, emirler hepimiz için geçerlidir. Sadece fıkhi mesele, teşrihi mesele, diğer peygamberlerin diniyle bizim dinimiz ayrıdır biraz. Eğer bizim dinimizde aynası var ise onu da bizim için geçerlidir. Bizim dinimiz o fıkhı değiştirmişse biz son dine uyacağız, İslam dinine uyacağız. Bu böyledir. Buna böyle inanmamız lazım. Bir de bunun yanında, yani bu cenelde budur. Bunun yanında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem özel durumları var. Mesela özel durumlarını da başka ayetler, yani başka hadis, yani Resulullah'ın hayatı, yani Resulullah'ın emri, yani ikrarı onun noktasını koyar. Yani cenel ayetler, ceneliyle anlanır, hatta bir ayet onu özelleştirir. Yani am, tekiyit olur, mukayyet olur, e, ce, cenel, e, has olur. O da nedir? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, de, 13 tane kadınla evlenmiş zevcesi var. Bu bizim için örnektir. Hayır. Resulullah bizim için örnektir. Bundan niye örnek almıyoruz? Çünkü başka delil var demiş. E, bütün insanları için 4 tane de sınırlanmış. 4'ü geçsen sen Allah'ın sınırını açmışsın. E, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan müstesnadır. Mesela Cezen namazı Resulullah'a ferzdir. Müslümanlara da ferzidir. Ne zaman? Mekke'de. Sonra ne oldu? Allah Teala Musulmanların üzerinden kaldırdı. Resulullah'ın üzerine ferz kaldı. Bu türlü konular yen yani ayetten, yen yani hadisten belli olur. Ama cenelde, e, cenelde emirler geldikçe bütün peygamberlere, Resulullah'a, müminlere her çeşe kıyamata kadar mücelleftir o emirlerden. Bunun aksi, bunun tersi ne var? Hitap olan çafirlere aynen bütün çafirlere, bütün insanlara aynandır. Firavcun uyarılar gelen, e, Nemrudçun gelen, e, Adçun gelen, Samutçu gelen, e, bütün tavahit, tağutlara gelen emirler, e'immetül kufur, e, küfrün imamlarına hitap olan her, her insanoğlu, Oların sıfatları altına girse o onuyla muhataptır. Onun için bizim dinimizin özelliği arkadaşlar genel kurallar koymuş Kuranda yani sünnette her şey halal haram yoktur. Ama ölçüler var bizim dinimiz dedik ki ebedi bir din olduğu için diğer dinler neydir? Diğer dinler bir ulusa, bir topluma hatta bir çöye geliyordu bir teşriyə. Bir peygamber bir çöyü gönderdi. O çöyde belki kılhane var. Belki on hane var. Hatta bir bir çöyde iki tane adam olsa bir peygamber gelebiliyordu olara. Ama bizim peygamberimiz bütün ümmete gelmiş. Hatta inse cinne kıyamet gününe kadar yer üzerinde ne kadar canlı var hepsinin için gelmiş. Öyle bir din nester olsun esnek olsun. Öyle bir dinde her şeyin halallar haramını Resulullah diyebilirdi. Evet diyebilirdi. Ama bu bir güç olurdur, ebes olurdur. Bu Allah'ın dinine yakışmaz. Her şeyin desin, mesela desin e, içki haramdır. Ondan sonra desin bir gün gelir içki yerine toz çıkar. O toz da haramdır. Böyle bir şey demez Allahu Teala. Ama öyle bir kayda koymuş ki, on, o kayda nedir? İllet var işin içinde. Mesela diyor her aklı götüren haramdır. İster içki olsun, ister sizin bilmediğiniz bir şey olsun. E sahabenin bilmediği nedir? Eroindir, kokayındır, bilmem tozdur, mozdur. Bütün pislikler sonradan çıkmış. Bunlar nedir? Hepsi haramdır otomatik olarak. Ondan dolayı bizim dinimiz öyledir. Yani isim vermek şart değil, kaide kurallar var. Kaide kurallar nedir? Olar eğer bir şahsın üzerindeyse haddi aşmak nedir? Tağutluktur. Her şeyde haddini aştın, tağut oldun. Ondan dolayı her haddi aşan tağuttur. Ha özel arkadaş sordu dedi mesela e, Tebbet e, suresinde Tebbet ye da Ebi Lehebin. Şimdi Ebi Leheb Resulullah'ın amcasıdır. Ama soy Ebi Leheb'i kurtardı mı? Kurtarmadı. Ama bak Hazreti Hamza Ebu Leheb'in küçük kardeşidir. Canıdır, ciğeridir. Ama o cennette o cehennemin dibinde. O seyyid-i Şehidlerin efendisidir. O cehennemin dibindedir. Hazreti Hamzeyden, Hazreti e, Ebi Leheb'in, e, pardon, Hazret Hamzeyden, e, Ebi Leheb şafirinin arasında fark nedir? Çişsi de amca. Çişsi de Resulullah'ın öz amcası. Ciğeri, canı, kanı. Onu ne kurtardı? Resulullah'a iman kurtardı. Onu ne, ne götürdü cehennemin dibine? E, i̇man etmemesi. Resulullah'a çifretmez. Onun için Ebi Leheb'in o kadar çiftli böyü ki Allah Teala kıyamete kadar onu örnek olarak gösterdi. Ne yapıyordur Resulullah sen ki hiçbir odaklanmış Resulullah'ın düşmanlığını. Başkaları da düşmanlığı yapıyordu Resulullah'a. Ama bu hayatını hırsını onun için nifak alametindendir. Resulullah diyor. İzâ hâle fe hâsam. Yani sen haddi aşarsın ne de? Çifirde de haddaş aşmak var, nifakta da haddi aşmak var, mu muhasamada da, muhalefette de haddaş aşmak var, haddi aşmamak lazım. Çafirler de derece derecedir, dereke derekedir kıyamet gününde, şeyde, cehennemde. En alttaki münafıkları var, en üstteki biraz daha, biraz daha. Onun için çafirlerin de hepsi ebedi cehennemdedir ama çifrine göre azabı da ağırlaşır. E bilhebin azabı öyle ağır ki kıyamet gününe kadar hiç, hiç okuyor, lanet okuyor ona. Tebb yeda teb. Teb yani lanet olsun yani yaptığı işe. Yeda Ebi Leheb'in ve tebba ma aghna. Onun malı ve kazandığı o malıyla, şeyle cuvanürde hepsi boştur. Çünkü o Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem çok düşmanlık yapıyordu. Bir de eliyle o malını Resulullah'ın davetini engellemek için bırakıyordu. E, o, hatta bir rivayete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkarırken yürüyüşe, yürüyüş yaptılar. Miting yaptılar Resulullah Mekke'de. Hazreti Ömer İslam olurken çıktılar. Bir başta Hazreti Hamze, bir başta Hazreti Ömer La ilahe illallah ciddiler Kabe'nin yanına. Abi Leheb diyorlar. Ataş yaktı Resulullah'ın önünde. Hanımı da ona yardım ediyordu. Ummu Cemil. Abi Leheb'in ve tebme ağne anhum aluhu ve emra'atuhammâletel hatab. Bak hatap taşıyordu. Hatap nedir? Odun taşıyordu. Ne için? Orada yaksın. Teşvik ediyordu kadınları, çolukları, çocukları. Gelin ateş yakın Muhammed ve Kabe'ye. Varmasın Kabe'ye. Fî diye heblüm min mesed. Kıyamet gününde boynunda bir ip gibi bir ataştan bir şey var. İp var. Yakar onu. Onun için bunlar nedir? Örnekler. Kim bu davetin önünde olsa? Bu Cehil'dir. Abu Leheb'dir. Kim bu davatın olsa ister babamız olsun amcamız olsun eğer bu davaya ilan etmişse benim babam olsa bile amcam olsa bile dayım olsa bile bakanım olsa bile devlet başkanım olsa bile kim olursa olsun devlet şey İslamiyet'e karşı koysa, benim için o Abu Leheb'tir Abu Cehel'dir. Aramızda düşmanlık başladı. Nefret kim başladı ilan etmemiz lazım Neyi ilan etmemiz lazım Tağutlara karşı Duruşumuzu yumruğumuzu vurmamız lazım Hazret İbrahim ilan etti Peygamberlerin babası biz ona tabi Peygamberimizin dedesidir o Peygamberlerin babasıdır Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim Abul Çünkü İbrahim'den sonra bütün Peygamberler istisnasız Hazret İbrahim'in düğünlerinin nesilinden gelmiştir Ne yaptı o Müşriklerden ilan etti Önce babasına iyi geçindi. Cehalet kabul etti. Tamam dedi baba ben senin için dua ederim. Bakti babası ısrar ediyor. Hicca Kamet etti. İşlemiyor ona. Dedi burada sizi sinirlen ilan ettim. Sen de müşriklerdensin. Aramızda kan bağda kalmadı. Çünkü din bağı kan bağının önüne geçer. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, amcesi tebbetiyede oldu. E, Hamza seyyidi oldu. Onun için ee, arkadaşlar bizim e, en önemli bu ayetlerden ibret almamız lazım Bu ayetler bizim için ölçüdür Kim dinimizi seviyorsa dinimize karşı değilse o bizimdendir Kim dinimize karşıysa o o tağutlardandır. Burada din karşılığı da farklıdır Burada da etmemiz lazım Bir tane hayatı boyuca İslam kinliği düşmanlığı yapıyor ki biz bunu bu toplumda iyi anlarız. Çünkü yaşanılmış bu. Ee, bu konuda şanslı bir nesiliz. Buları görmüşüz maalesef. Bu konuda şanslıyız. İbret almakta ama diğer konuda mazlumuz. Bu türlü insanları bize iyi tanıyoruz. Hayatını koymuş neye? İslam düşmanlığa. Bunlardan Hazret İbrahim'in ilan ettiği gibi ilan edeceğiz. Bir de cahilliğinden, bilmediğinden, İslam'a mesela çok cahildir, havasına, keyfine. Bu çok böyle cenzler var, cahil insanlar var. Yok canım bugün dünya değişti, diğer filan, diğer bilmez. Cahilliğinden duyur, Çinlikinden değil. Bunlara biraz daha imşak bakmamız lazım. Esnek, bunlar haz, hala Hazret İbrahim'in babasına gösterdiği şefkati. Ne zaman? Hatta hücret tam ikamet olsun üzerine. Hazret İbrahim önce ne dedi? Dedi ben senin için dua babasına dedi. E, seni Allah affetsin, hidayet versin ama zaman geçti, uğraştı, uğraştı, o dilinden, anladığı dilinden de konuştu, babası seçmedi. Neyi seçmedi? Kimin iradesiyle seçmedi? Kendi iradesiyle hak yolu seçmedi. O zaman ne oldu? İlan etti, tebriye oldu onun. Biz de bu insanları, bizim ülkede çok insanlar cahildir, olabilir dini kompiyatlar, Tümünden reddetmez, bazı meseleleri olmaz der, dört evlilik olmaz, başörtüsü nedir yani o kadar üzerinde durmayın, gönül e, temizliği önemlidir, bu türlü konu diyen insanlara hemen biz Hazreti İbrahim'in, Resulullah'ın de e, Ebi Leheb yerine koymamız bunları gerekmez. Ama kim küfrünü ilan etmiş, İslam'a savaş açmış o Ebu Leheb'dir. Bunu bak ayırmamız lazım lütfen. Bu ince bir meseledir. Alimler bunun üzerinde duruyor. Bunun üzerinde de durmak için bir de biz e, toplumda çok var böyle insan. Hepsini çıkartamayız. Bizim görevimiz hüküm vermek değil. allah Teala bizim elimize kaşayı vermemiş arkadaşlar. Kaşa bizim elimizde değil. Her çeşimi hürleyelim. Kaşa alimlerin elindedir. Alimler deseler bu Abu Leheb'tir biz de diyoruz Abu heptir Demesek bu Abu değil biz kafir oluruz. Anlatabildim mi? Ama ne zaman biz... E, ilan ederiz e, onların çiftini alimler mahkeme kararı çıkar diğer bunlar çafirdir bu filan abulehebtir filan biz ona ilan ederiz diğerlerine biz davetçi gözüyle bakmamız lazım doktor gözüyle bakmamız lazım azacı gözüyle bakmamız lazım bizim görevimiz nedir insanları kurtarmaktır bak Hazreti İbrahim babasına ne kadar sabretti babası çifrediyor kavuyur, puta tapıyor sabrediyor hatta bir aşamaya geldi Engeller kalktı, cehalet, maziret hepsi kalktıktan sonra, hüccet-i kamet olduktan sonra yapacağız. Biz de e, öyle yapacağız. Bir de biz Hazreti İbrahim peygamberidir hücceti kalktı. Biz peygamber değiliz, peygamberin de mirası yoktur bizde. Nasıl olacak mirası? İlmimiz olacak. Mirasları nedir peygamberlerin? İlimdir. İlim üzerimizde oldu, o zaman biz diyebiliriz hüccet-i kamet ettik ama biz de cahilik. Arkadaşlar bakmayın ki hadis, dört hadis okuyorsunuz, iki kitap, beş kitap, altı kitap, internet sitelerini karıştırıyorsunuz, yen yani bir kaset dinliyorsunuz, ondan sonra biz hüccet ikamet edebiliriz. Hayır, siz her zaman işi girentiye alın, kendinizi riske atmayın, davat yapın. Kim dinini ilan etmiş, küfünü ilan etmiş o ayrıdır ama bizim babamız, amcamız, ailemiz, sokakımız, mahallemiz, iş yerimizde çok öyle insana şefkat gözüyle bakmamız lazım. Evet ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah.